エティマン・ブクァリ、アハラ・ ب ディスさんにとっては、あなたの名前を知っていることです。 E, 57 numaralı Bav ve 104 numaralı hadisi şerife ulaştık. Elhamdülillah. Allah Azze ve Celle okuduklarımızı öğrenmeyi, öğrendiklerimizle de amel etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Evet. 157 numaralı Bav, 104 numaralı hadis. İkram, ikramı önce komşudan başladı. İmna Ömer'den rivayt edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buydu. İbreti anlam olarak bana komşuyu davranmayı tavsiye ediyordu. Hatta onu komşuyu komşuyu komşuya mirasçı kalacağını zannetti. Evet, İbret ama Vallahi Allah onuma dan gelen rivayette Allah Nasırı Aleyhisselatüssalem cibri diyor sürekli bana komşuyu iyi davranmamı vasiyet ediyordu, emdediyordu. Hatta öyle ki ben、e, komşuyu komşuya mirasçı kalacağını zannettim diyor. Burada İmam Bukhari, rahimullah, böyle bir başlık atıyor yani iyilik etmeye veya ikrama öncelikle komşuyla başlanılması、e, gerektiğini zikrediyor. Yani nasıl ki mirasta bırakılan bir mirasta mirasçı'nın daha fazla、e, hak sahibi varsa aynı şekilde de diğerlerine karşı iyilikte ve ihsan da. komşunun o derece neyi vardır? Hak sahibi vardır. Ve bu sebeple Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Cibril bana diyor gelip gittikçe sürekli komşuya iyiliği tavsiye ediyordu. Hatta öyle ki Allah Azze ve Celle'nin komşuyu komşuya mirasçı kılacağını zannettim. Rivayetini daha önce de zikretmiştik. Evet 105 numaralı rivayet. Abdullah İmcam radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre kendisi için bir koyun kesildi de o köresine şöyle demeye başladı. Yahudi komşumuza da Yahudi komşumuza hediye verdin mi? Yahudi komşumuza hediye verdin mi? Rasulullah salallahu alaihi ve sallamı şöyle dediğini işittim. Cip cip devamlı olarak bana komşuyu iyi davranmayı tavsiye ediyordu. Hatta onu komşuyu komşuya minnetli kalacağını zannettim. Evet kardeşlerim burada da sahabenin Allah'ınlardan razı olsun. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerine ne kadar hassas olduklarını ve onunla amel etmeye hırslı olduklarını gösteren rivayetten bir tanesi. Yukarıdaki rivayette de olduğu gibi Abdullah İbni Amr kendisi için bir kurban veya koyun kesildiğinde hemen hizmetçisine Yahudi olan komşumuza bundan hediye ettin mi? Yahudi olan komşumuza bundan bir pay verdin mi? diye soruyor. Ki burada da Ee, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın、e, sözünü zikrediyor ki bu sözüyle de kardeşlerim komşunun burada genel olarak genel manada ele alındığı、e, görülüyor. Yani burada komşunun、e, ikram edilmesi için veya iyilikte bulunulması için illa Müslüman olma şartı ne yapmıyor? Aranmıyor veya sadık bir kimse veya、e, ki burada da Abdullah İbni Amr'ın yaptığı gibi Komşusu Yahudi olduğu halde kendisi ne yapıyor? Komşusuna、e, ikramda bulunuyor, hediye、e, ediliyor. Çünkü ben Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu işittim diyerek biraz önceki hadisi zikrediyor. Cibril bana vasiyet etmeyi sürekli yaptı. Hatta ben zannettim ki Allah mir,、e, komşuyu komşuya neredeyse zannediyor. Mirasçı kılacağını zannettim hadisiyle işte Abdullah İbni Amr radıyallahu anhu bu şekilde anlıyor ve bu şekilde amel ediyor kardeşlerim. Allah onlardan razı olsun. Evet 58 numaralı bab, 107 numaralı hadis,、şey、106 aynı muhteviyatta okuyalım. Hazreti Asya radıyallahu anhına anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dediğini duydum. Cibril devamlı olarak bana komşuya iyi davranmayı tavsiye ediyordu. Hatta onun komşuya miras çıkacağını zannetti. Evet. Aynı hadis. 107.、Evet. Kapısı en yakın olana <gülüyor> hediye verilir babı. Hazreti Ayşe <gülüyor> radiyallahu anh'ıma rivayet anh anh anh edildiğine göre şöyle demiştir. Ben, ey Allah'ım dersiniz, <gülüyor> benim iki komşum var. Bunlardan hangisine hediye vereyim dedim. O da Sana kapısı en yakın olana buyurdu. Evet. Yine komşuyla alakalı baklara devam ediyor. İmam Bukhari rahimahullah ve rivayetleri getirmeye devam ediyor. Ayşe anamızdan gelen radıyallahu anhadan gelen rivayette diyor ki ben dedim ki ey Allah'ın Resulü benim iki tane komşum var. Hangisine hediyede bulunayım? Hangisine bir şeyler ikram edeyim dediğinde Allah Resulü devam ediyor. Ve burada da Ayşe anamızın Allah kendisinden razı olsun komşuluk hakkına ne kadar dikkat ettiğini ve bu işe ne kadar ihtimam gösterdiğini ve yine Allah Azze ve Celle'nin hükümlerini, şeriatını, dinini öğrenmedeki hirsini ve acaba iyilik etmeye ve hakta yarışmaya karşı ne kadarlı, evet ne kadar da hvesli olduğunu gösteriyor Ayşe Rabbil Allahu Hanım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki öyleyse sana kapı olarak daha yakın olanına ikramda bulun veya hediye et diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kardeşlerim Hafız İbni Hacer rahimahullah bunun hikmetiyle alakalı şu güzel sözleri söylüyor. Çünkü diyor kapısı sana yakın olan komşun seni sürekli girip çıkarken ne yapar görür diyor. Ve elinde bir şey mi var ne yapar Sürekli müşahade ederdir. Belki de yolunu gözlerdir. O yüzden nedir? Ee, yakın komşuya her zaman öncelik tanınması、e, gerekir ki eğer diyor sizin bir gaflet anınız varsa da en önce kim koşar? Sizin en yakın komşunuz koşar. Yani yaşadığımız toplumda da Allah korusun sizin bilmediğiniz bir şey olursa, yangın veya şu bir olup olduğu zaman ilk kim koşuyor hemen? yakın komşuysu çünkü hemen o görüyor olaya direkt müdahil oluyor ve buından da size en yakın kapı olarak en yakın komşunuza、e, ikram etmenin hediye etmenin işte bu şekilde hikmetleri vardır diyor ee, Allah e, imam e, hafızı Hazar、e, rahimahullah yine hadise baktığımız zaman kardeşlerim <gülüyor> öncelikli olarak、e, Evla olan, yani daha öncelikli, daha evla olan amellerin yapılması gerekiyor. Ve yine bu hadisten anlaşıldığına göre ilim nedir? Amelden her zaman için önce gelir kardeşlerim. Yani öncelikle bir şeyi bileceksiniz, ne yapacaksınız? Ondan sonra amel edeceksiniz. Hiçbir zaman ilimsiz amel ne olmaz? Geçenli olmaz. Ve yine burada... Ayşe anamız öncelikle kime hediye edeceğini soruyor. Nedir? Bu bir. İlimdir ve onu hediye etmesine yakın olan komşusu nedir? Bu da öğrendiğiyle amel etmesidir. Allah hepsinden razı olsun. Evet. 59 numaralı bab, 109 numaralı hadis, rivayet. Komşuların en yakınına, sonra en yakınına itibar etmektir. Rüyayet edildiğine göre Hasan Basri'e komşunun sınırlarından sorulunca komşunun sınırları evinin ön tarafından 40 ev, arka tarafından 40 ev, sağ tarafından 40 ev ve sol tarafından 40 evdir dedi. Evet. Hasan al Basri rahimullah kendisine komşudan sorulduğu zaman ne diyor? Önden 40 ev, arkadan 40 ev, sağdan 40 ev ve soldan. Kırk ev olarak komşuluk mesafesini bir yerde belirtmeye <gülüyor> çalışıyor. Burada kardeşlerim yani bir toplumun birbirini sevmesinde ve birbirini yardımlaşmasında ve birbirlerinin ihtiyaçlarını gidermesinde bunun gerçekleştirebilmesi için ne yapıyor? Bir, aslında bir toplumu oluşturuyor komşuluk. Ve burada da Hasanül Basri Rahimullah aynı şekilde çalışıyor. Bunu şey yapıyor, çünkü biraz önceki rivayette, Ayşe anamızdan gelen rivayette ne diyor? Ee, yakın ve daha yakın olan komşuya ne yapmak gerekiyor? İkramda bulunmak gerekiyor. Ve、e, yani burada komşu ne kadar çok olursa olsun nedir? Yakın, ondan daha yakın veya ondan daha yakın ne yapılır? Bu şekilde、e, kapı olarak insana daha yakın olana ikramda bulunulması gerekiyor. E, gerekiyor. Evet, 110 numaralı rivayetimiz zayıf kardeşler. Bunu bu şekilde not alalım. Evet, 60 numaralı bab, 111 numaralı hadis. Konuşuya kapıyı kafayan kimseye. İbn-i Ömer radiyallahu an gerçekten öyle anlar yaşadı ki hiç kimseye altın ve yümüşün Müslüman kardeşlerinden daha sevimli olmadı. Şimdiki halde ise altın ve yümüş her bir Her birimizden, Müslüman kardeşimizden daha tevimlidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle işittim, kıyamet günü komşusunu yaka, yakalayan nice komşu vardır ki kıyamet günü komşusunu yakalayan nice komşu vardır ki şöyle de, Ya Rab bu bana karşı kapısını kapatarak iyiliği esirgemiştir. Evet. İbn-i Ömer radıyallahu anh'ıma kendi zamanıyla veya sahabenin zamanıyla daha sonraki zaman arasında bir karşılaştırma yapıyor kardeşlerim. Bize öyle bir zaman geçti ki veya öyle bir zaman yaşadık ki ne dinar ne de dirhem bizim Müslüman kardeşimizden bize daha sevgili gelmedi diyor. Yani kardeşlik neydi? Her şeyin üstündeydi. Hiçbir şey İslam kardeşliğinin üstüne geçen razı diyor. Ama bugün öyle bir dünyada yaşıyoruz ki diyor, dirhem ve dinar bize Müslüman kardeşimizden daha sevgili diyor. Düşünün kardeşlerim, acaba şu anda bulunduğumuz, içinde bulunduğumuz durumu İbn-i Ömer radıyallahu anhu görseydi acaba ne derdi kardeşlerim? Ki yakın bir zamanda bunları söylüyor İbn-i Ömer, Radıyallahu anhuma ve şu anda tamamen kapitalist bir düşüncenin, kapitalist bir sistemin içinde yaşadığımız bir ortamda, işte AVM'lerin, alışveriş merkezlerinin kurulduğu, insanların rahatlamak için alışverişe gittiği, hatta öyle ki kardeşlerim geçenlerde bir kardeş dükkana geldi, AVM'lerin birinde çalışıyor bir dükanda, biz de diyor oturak dahi konmaz diyor, yani müşteri otursun. diye halbuki bizim dükkanı görenler hep biz <gülüyor> koltuk döşedik adamlar gelsin ya soru sorsunlar dinlerini öğrensinler diye yani bir kapitalist sistem kapitalist sistemde koltuk dahi koymazlar veya oturak dahi koymazlar ki ne yapmasın、yasakmış. müşteri ve yasakmış kardeşlerim tamamen、Cezayet. nedir kapitalist sistemin getirdiği bir şeydir halbuki sahabe diyor ki biz öyle bir dönemde yaşadık ki dinar ve dirhen bizim müslüman kardeşimizden daha sevgili gelmezdi bize diyor Düşünün, sadaka emri geldiği zaman sahabenin elinde hiçbir şey yok. Fakir, gariban ama ne yapıyor? Sırf sadaka verebilmek için gidiyor,、e, hamballık yapıyor veya odun kesiyor, onu satıyor ve o ya,、e, kazandığı parayla ne yapıyor? Gidiyor, Allah yolunda sadaka veriyor, harcama yapıyor. Ama biz bugün ne yapıyoruz? Sırf rahatlamak için gidiyoruz ABN'lerde alışveriş. alışveriş yapıyoruz kardeşler. Halbuki Allah Resulü diyor اَرِحْنَا يَا بِلَا بِالْبِ السَّلَاةِ دِيرُ Ey Bilal bizi namazla rahatlat, bizi huzura kavuştur diyor. Yani sahabe, Allah Resulü Aleyhisselam nerede huzur ararken biz de neler yapıyoruz, nerelerde huzur arıyoruz. Allah hepimize hayır versin. İşte burada kardeşlerim Allah Azze ve Celle'den bizi... İslam'ı, İslam kardeşliğini her şeyden、e, üstün kılmasını diliyoruz ki öyle bir kardeşlik ki kardeşlerin İslam kardeşliği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da buyurduğu gibi birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İman etmeden cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. İşte sahabe bunu başarmıştı kardeşlerim. Yani Ne dirhem, ne dinar İslam kardeşliğinden daha sevgili değildi. Ama hemen sonra ne diyor? Öyle bir zaman geldi ki ثُمَّ الْاَنْ an, Şu anda diyor. Yani İbn-i Ömer'in yaşadığı hemen sahabeden hemen son. Ki İbn-i Ömer sahabenin küçüklerindendi. Maalesef ne diyor? Dinar ve dirhem İslam kardeşliğinden daha sevgili gelmekte diyor. Ve devam ediyor. İbn-i Ömer radıyallahu anhına ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı şöyle buyururken işittim. Nice komşular vardır ki yarın kıyamet günü komşusunun yakasına yapışır diyor. Ve der ki ya Rabbi işte bu komşum bana kapısını kapattı veya bana sırt döndü de ve iyiliği benden esirgedi der diyor Rabbisine şikayette bulunur diyor. Aynı şekilde kardeşlerim hatırlarsanız daha önce... Akrabalık bağları ile de alakalı hemen hemen buna yakın bir、e, rivayet vardı. Ne yapıyor? Allah Azze ve Celle akrabalık bağlarına bir cam veriyor ve konuşma telaffuz veriyor. Ne yapıyor? Onunla、e, konuşuyor. Aynı şekilde komşuda ne yapıyor kardeşlerim? Komşuluk hakkı ile alakalı komşusunu şikayet ediyor. Burada da.、E, Komşuluk hakkıyla alakalı ne kadar önemli olduğuna、e, ki burada eğer siz ona iyilikte bulunursanız nedir onunla birlik olma veya birbirini sevme eğer yok ona sırt çevirir <gülüyor> kapınızı kapatırsanız aynı şekilde onunla düşman olma durumuna、e, düşebiliyorsunuz. Kıyamet günü işte ne yapacaktır? Komşu, komşuluk hakkından dolayı Rabbisine şikayette bulunacaktır kardeşlerim. Allah hepimize hayır versin inşallah. Evet 61 numaralı bab 112 numaralı hadis. Komşusu aç iken tok olunmamalıdır. İbn-i Abbas Allah'ınlardan razı olsun. Rivayete göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Komşusu aç olduğu halde tok olan kimse mühim değildir. 8。Evet. Değer diyor komşusu aç olduğunu bildiği halde komşusunun aç olduğunu bildiği halde kendisi tok yatıyorsa bu kimse kâmil mümin değildir diyor Allah Rəsûlü aleyhissalâtu vesselâm. Evet kardeşlerim eğer bir kimse komşusunun aç olduğunu bilir ve ona göre davranırsa Müslümanlardan hiç aç olan kalır mı kardeşlerim? Aç olarak yatan kalır mı? Veya düşünün ki her Müslüman üzerine farz olan zekatı çıkartırsa, zekatı verirse fakir Müslüman kalır mı kardeşlerim? İşte bu şekilde ne yapar daha ileri büyür gider. Hatta Şeyh Albani Allah kendisinden kendisine rahmet etsin diyor ki bu hadiste diyor eğer birisi zengin olur da durumu olur da durumu olup Komşusunda, komşularının aç olması、işte、onun üzerine haramdır diyor. Yatamaz diyor. Haramdır bu diyor. Yani sen komşunun aç olduğunu bileceksin ve senin de imkanın olacak işte bu üzerine haramdır diyor. Yapamazsın diyor. Şeyh Halbani ve Rahimahullah. O yüzden komşusu aç olduğunu, komşusunun aç olduğunu bildiği halde kendisi tok olan, kendisi doyan kimse kamil mümin değildir diyor. Allah Resulü aleyhissalatu ve selam. Evet. E, 113 numaralı hadis 62 numaralı da çorbanın suyu çoğaltılır ve çorba komşulara taksim edilir. Evet. Ebu Zer radiyallahu aleyhi ve sellem dostum Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana 3 şey tavsiye etti. Bir kol, bacak gibi bazı organları kesilmiş bir köle bile yönetici olsa itaat et ve onu dinle. Çorba pişirdiğin zaman suyunu çoğaltıp komşularını gözeterek uygun bir şekilde onlara ver. Namazı vaktinde kıl Cemate gittiğinde imamı namaz kılmış olarak bulursam zaten sen namazı kılmıştın. İmam namazı kılmamış ise imama oy. Sonra kıldığın bulunmaz, sen için nafil olur. Evet. Abu、e, Dar radıyallahu anhu diyor ki dostum bana üç şeyi tavsiyede bulundu veya üç şeyi bana emretti. Birincisi Uzulları, bazı uzulları, kol veya bacak gibi bazı uzulları olmayan köle bile sizin başınıza emir olarak getirilirse ne yapın? Ona emir itaat edip onun sözünü dinlememi bana emretti diyor. Şimdi kardeşlerim burada hadiste abut yani köle <gülüyor> kelimesi geliyor ki nesepçi aşağı olan ve belki de insanların aynı anda kol-bacak gibi bazı uzulların olduğu insanların hoşlanmadığı bir kimse. başınıza getirilse bile, emir tayin edilse bile ki burada görüntüye ve şekle bakmadan toplumun nizam ve huzurunu düşünme vardır kardeşlerim. <gülüyor> Eğer böyle birisi bile size başınıza emir olarak tayin edilmişse onun sözü dillerir. İtaat edilmesi gerekir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Sonra diyor ki kardeşlerim Eğer diyor marak denilen etten ve yapılan bir çorba mı dersiniz, yemek mi dersiniz, bunu yaptığın zaman diyor onun suyunu fazlalaştır diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Aslında burada çok latif, güzel, hoş bir latife vardır kardeşlerim. Eğer cimri birisi ise bile ne yapabilir? En azından suyunu çoğaltabilir. Yani su nedir? Aslında hiçbir şey ifade etmiyor. Yani etin yanında veya eti çoğaltabilir veya en azından cimri bir kimse ne yapabilir? onun、e, suyunu çoğaltabilir. Burada da güzel bir、e, latife vardır kardeşlerim. Sonra Allah Hasulü Aleyhisselatu Vesselam sonra diyor、e, komşularına bak ve ondan ne yap? İhtiyacı olana bir parça ikram et diyor. Bir parça ver diyor. Allah Hasulü Aleyhisselatu Vesselam. Başka bir rivayette de onların halini kontrol et. Onları gözet ve ondan bir şey ikram et diyor, onlara bir şey ver diyor Allah Rəsulü aleyhisselatu vesselam. Sonra tavsiyelerinden bir tanesi de namazı vaktinde kıl diyor Allah Rəsuləm. Yani müstehap olan kendi、e, vaktinde kıl. Daha sonra eğer imama namaz olarak namazı kılmış olarak bulursan muhakkak sen namazını eda etmiş olursun diyor Allah Rəsulü aleyhisselatu vesselam. Şimdi herhalde burası biraz karışık geldi, değil mi? Anlaşırdı mı bu cümle? Evde kılıyorlar. Bildiğim için anlaşıldılar, karışık. Kardeşlerim, Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam meşhur nevviydi. <gülüyor> Bazı sahabeler Allah Rasulü Sallamla birlikte namazı kılıyorlar. Mesela yatsı namazı. Doğru mu? Daha sonra kendi kavimlerine döndükleri zaman bazen kavimlerini namaz kılarken görüyorlar, buluyorlar. O anda ne yapabilir? Girip cemaate uyabilir mi? Eğer diyor cemaat namazı kılmışsa sen zaten namazı kıldın diyor. Sen tutar cemaate uyarsan bu da senin için nedir? Nafiledir, Nafiledir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Anlaşıldı mı cümle? Yani normalde budur. Ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın asıl tembihi burada nedir? Namazı vaktinde kılın. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam amellerin en üstüne sorulduğunda ne diyor? Vaktinde kılınan... Namazdır buyuruyor Allah Rasulü Aleyhissalatu Vesselam. Evet. Daha sonra diyor rivayette eğer diyor etli çorba pişirirsen onun suyunu fazlalastır ve ne yap komşularına ikram ettiyor. Başka bir rivayette. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Burada da komşuları gözetmeyi, kontrol etmeyi ve onlara bir şeyler ikram etmeyi emrediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Burada da yine Allah Resulü Vesselam güzel ahlaka yönlendiren hadislerinden, civayetlerden Ee, bir tanesidir ki kardeşlerim burada insanları muhabbeti celbeden, muhabbeti çeken insanlarla ülfeti、e, fazlalaştıran şeylerden bir tanesi ki kardeşlerim komşu hakikaten zayıf olabilir veya yetim olabilir veya dul olabilir, hakikaten ihtiyacı olabilir kardeşlerim. O yüzden komşuluğu ne yapmak gerekir, gözetmek gerekir ve eğer yemek pişiriyorsan onun da yemeğinin olmadığını, imkanın olmadığını biliyorsan En azından ne yap? Suyunu fazla koy da ona ne yap? İkramda bulun diyor Allah Resulü、e, aleyhissalatu vesselam. Evet burada kardeşlerim hadise baktığımız zaman、e, başına emir olarak、e, tayin edilen bir kimseye muhakkak itaat edilmesi ve eğer açık bir küfrü yoksa muhakkak itaat edilmesini ve insan küçük de olsa ne yapması、e, sadakayı vereceği bir şeyi? Küçük görmemesi gerekiyor ki burada da komşuya yemek ikram etmenin yine önemi var ki burada da vesilelere sarılıyor tıpkı o çorbanın suyunu fazlaştırmak gibi yine vaktinde kılınan namazın ve yine camat ile kılınan namazın önemini belirtiyor Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vesselam evet. 63'ün oğlu Bab, 115 numaralı rivayet. Komşuların en hayırlısı. Abdullah İbn-i Amr'dan rivayet edildiği gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah katında arkadaşların en hayırlısı, arkadaşına en hayırlı olanıdır. Komşuların en hayırlısı da komşusuna en hayırlı olanıdır. Evet. Evet. Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vesselam arkadaşların en hayırlısı arkadaşına hayırlı olandır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü arkadaşına az iyilikte bulunamayan çok iyilikte bulunmaz kardeşler. Çünkü Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vesselam, hayrün nasi en fa'hum lin nasi insanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır buyuruyor Allah Rəsulü Aleyhisselatü Vesselam. Yine bir rivayette Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki kardeşlerim iki kimse birbirini Allah için severse o ikisinden üstün olanı öbürünü daha fazla sevendir diyor Allah Rəsulü aleyhisselatu vesselam. Yani iki kişi birbirini Allah için seven iki kişi veya birbirini seven iki kişiden daha üstün olanı diğerini daha fazla sevendir diyor Allah Rəsulü aleyhisselatu vesselam. Kardeşlerim arkadaşlığa baktığımız zaman Din veya dünya işlerinde veya maddi veya manevi olarak ne yapabilirler, eşit olabilir veya biri birinden daha üstün veya biri biri birinden ne yapabilir ee, daha aşağıda olabilir ama Allah katında mekam、e、olarak onlardan en hayırlısı arkadaşına menfati daha fazla dokunandır kardeşler. Ama bugün bunun adına ne diyorlar? <gülüyor> Enay diyorlar değil mi? Eğer birbirine iyilik yapıyorsa, karşılıksız yapıyorsa nedir? Maalesef bunun adına inay ediyorlar ama Allah ona ne diyor? Allah katında en hayırlısı odur diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Ve bunun zıddını anlaştırdığımız zaman Allah katında arkadaşların en kötüsü nedir? Arkadaşına en kötü davranandır kardeşlerim. Ve yine Allah Resulü aleyhisselam sözüne devam da diyor ki, Allah katında komşuların en hayırlısı da komşusuna en hayırlı davranandır.、Diyor. Demek ki burada komşuluk hakkını、e, yerine getirmeye dair ve yine burada bir nedir? Teşvik vardır ki Allah, Allah Resulü Allah Azze ve Celle katında çünkü komşunun en hayırlısı komşusuna en hayırlı olandır buyurmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam demek ki burada kardeşlerim bu rivayetlerle Komşuluk hakkının çok iyi öğrenilmesi ve ona göre ne yapılması amel edilmesi, teşvik edilmiştir dinimiz İslam tarafında. Evet. 64 numaralı bab 116 numaralı rivayet. Ercanlı konuşur. Nafi İbn Abdülharis radiyallahu anh rivayet <gülüyor> edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Huzurlu bir ev ...salih, erdemli bir komşu ve rahat bir ginek Müslüman kişinin saadetindendir. Evet. Min saadetil mer'il muslim. Bir Müslümanın saadetindendir diyor Allah Resulü aleyhisselatu vesselam. Kardeşlerim dinimiz İslam'a baktığımız zaman... ...bir Müslümanın hem dünya hem de ahiret saadetini düşünen bir dinimiz var kardeşlerim. Yani getirdiği yasaklarla getirdiği emirlerle her ne kadar bir emir varsa veya bir yasak varsa muhakkak ki bizim faydamıza veya zararımızadır kardeşlerim. Zararlıdır ki Allah yasak etmiştir. Muhakkak dünyamız ve ahiretimiz için bir faydası vardır ki Allah muhakkak onu emretmiştir kardeşlerim. O yüzden Allah'ın rızasını celbeden ve Allah'ın gadabını, öfkesini kazanan her, kazandığımız her şeyden Muhakkak Allah sakınmamızı ve rızasını kazanacağımız her şeyde muhakkak Allah, Allah ve Rasulü muhakkak ne yapmıştır burada emetmiştir. Ve diyor ki Allah Rəsulü Sallallahu Aleyhi ve Vesselam bir Müslümanın saadetindendir. Nedir onlar? El Meskenül Vase, geniş bir ev. Evet, herkes normalde geniş bir evde oturmayı ister kardeşlerim. Niye? Çünkü imkanların daha fazla olması, özellikle Müslüman bir ailede işte haremlik selamlığın daha güzel kurgulanması veya erkek çocuklarıyla kız çocuklarının ayrı ayrı yatırılması olarak ayrı odalarda kalması açısından Müslümanın veya misafirini en güzel şekilde ağırlayabilmesi için hakikaten Müslüman için geniş bir ev dünya saadetindendir kardeşlerim.、Ki、Allah Resulü de öyle diyor ve birçok faydası da vardır. Ama kardeşlerim bununla beraber yine bir Müslümanın bir bina yaparken veya bir evi yaparken de aşırılıktan veya israftan da ne yapması muhakkak kaçınması gerekir. Evet geniş bir ev dünya saadetindendir ama evinizi de aşırı bir israfkar bir şekilde saraylara çevirmenin de israf etmenin de bir、e, alemi yoktur kardeşlerim. Ve yine iyi bir komşu da Dünya saadetindendir diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam. Çünkü kişiyi, komşuyu ne yapar? İyiliğe teşvik eder, ona iyiliğe emreder ve kötülükten de yasaklar. Tıpkı Allah Azze ve Celle'nin ve tevâsov bil haqqi ve tevâsov bil sabr. Onlar hakkı ve sabrı birbirlerine tavsiye eder. Ayet-i Kerimesinde、e, buyurduğu gibi kardeşlerim. O yüzden salih bir iyi bir komşunun da Müslümanın dünya saadetindendir saadetinden dir diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam ve iyi bir binek de saadetten dir diyor Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam çünkü insan bineği olduğu zaman veya günümüz için arabası olduğu zaman Allah'a itaat etmede veya namaza gitmede veya diğer şeylerde ne yapabilir aracını güzel bir şekilde hayra kullanabilir. Başka bir rivayette diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam saadet, mutluluk dört şeydedir. Bunlardan birincisi saliha bir eş, geniş bir ev, salih bir komşu ve iyi bir binektir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ve yine hadisine dört şeyde şekavettendir, mutsuzluktandır diyor. Nedir? Kötü komşu, kötü eş, kötü bir binek ve dar bir evde yaşadık. çekavetten bir vani mutluluğun mutsızlığı mutsuzluktandır diyor Allah Resulü Aleyhisselatusselam. Allah, Allah, Allah, Allah hepimize hayır versin kardeşler. Evet. 65 numaralı bab 117 numaralı hadis. 65. Kötü komşu. Ve bu buraya göre Radıyullahın bundan cübat edildiğine göre şöyle demiştir. Şu dua Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in dualarından idi. Ey Allahım, devamlı kalınan yerdeki kötü komşudan sana sarınırım. Çünkü geçici yerdeki komşu değişir. Evet. Allah Resulu Aleyhisselatü Vesselam, Allahım sana sarınırım diyerek duasına başlıyor ve mincariesu kötü komşudan. Yani biraz önce neydi? Salif bir komşu, iyiliği emreden, kötülükten yasaklayan, sürekli birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye eden bir komşu. Burada da Allah Resulü aleyhissalatu vesselam kötü komşudan diyor. Yani sende bir、e, gördüğü bir şeyi kötülüğü düzeltmeyen veya sana iyiliği emretmeyen bir komşudan da Allah Resulü aleyhissalatu vesselam ya Rabbi sana sığınırım diyor. Kardeşlerim bu rivayet darul mukam kelimesi aynı başka rivayetlerde darul mukame diyor. Yani darul muqamele cennet demektir kardeşler. Cennet olarak geliyor. Yani sanki mana Allah'ım cennette kötü komşudan sana sığınırım gibi geliyor. Halbuki cennette kötü bir şey var mı kardeşler? Yok. Kötü komşu nerede olur? Ancak cehennemde olur kardeşler. Aslında burada Allah Rasulü Aleyhisselatü Vesselam diğer manaya göre, diğer cüvayete göre aslında Cehenneme girmekten sana sarınırım diyor Ey Allah. Evet, birinci manada bizim anladığımız yani salih komşu iyi komşu kötü komşu, kötü komşudan sana sarınırım. Ama başka bir rivayet de kötü komşudan yani kötü komşudan yani bir yerde kötü komşu yani cennette kötü komşu olmaz kardeşlerim cehennemde olur. O yüzden Allah Rasulü Aleyhissalatü Vesselam burada başka rivayet de ne diyor? Allah'ım cehenneme girmekten cehennenden sana sarınırım buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü diyor dünya komşulukları değişebilir. Yani hani derler ya ev alma komşu al, insan ev almışsa evini değiştirebilir veya kiracıysa kirasını değiştirebilir veya yolculukdaysa yolculuk arkadaşını değiştirir. Bunlara imkan vardır. Ama cehennette cehennem komşuluğu nedir? En kötü、e, olandır ki burada kardeşlerim ne dediğimiz gibi ev alma, komşu al sözü gereğince de kişinin komşusuna çok dikkat etmesi gerekiyor kardeşlerim. İmkanı dahilinde. Eğer mümkünse salih komşular edilmesi gerekiyor. Veya salih kimselerin oturduğu bölgelerde ne yapması? Oturması gerekir kardeşlerim. Ankara'ya ben o kadar bilmiyorum ama bazı bölgeler hep nedir? Muhafazakar bölgedir kardeşlerim. Ve Müslümanların da ne yapın? Daha çok o bölgeleri tercih ettiği görülür ki bu da doğrudur kardeşler. Niye? Çünkü sokakta kötü bir şey olmaz veya işte ne bileyim kavga olmaz, dövüş olmaz. Ama daha bölge bilinen bölgeler vardır ki bir Müslüman da gidip oraya ne yapmaması, oturmaması gerekiyor. Eğer yaşadığınız bölge böyle ise hizmet etmeniz gerekir kardeşler. Ülkeniz böyleyse ülkenizi terk etmeniz gerekir ki ne yapabilirsiniz? Dininizi, ırzınızı, namusunuzu koruyabilirsiniz kardeşler. Çünkü hicret kıyamete kadar geçerli bir şeydir kardeşler. O yüzden kişinin de ne yapması gerekir? Komşuluk burada, komşuluğa dikkat etmesi gerekir. Olur ki kötü bir komşusu varsa da Allah bununla da imtihan ediyorsa ona iyiliği emrederek, kötülüğü de yaksaklayarak ne yapması gerekir? Eee bu dinin、e, gereklisini de yerine getirmesi gerekir. Evet. Allah hepimize hayırlı komşular versin. Bizi de bizi onlara, onlara da bize hayırlı etsin kardeşlerim evet. inşallah. Evet.、E, 118 numaralı rivayet okuyalım bitirelim inşallah. Bu Musa'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. bir adam komşusunun kardeşini ve babasını öldürmedikçe kıyamet kopmaz. Evet, evet kardeşlerim、e, burada da komşuluk hakkının、e, yüceliğine geniş、e, işaret vardır ki burada Allah Rasulü Selam komşuyu kardeş ve babayla aynı anda zikrediyor ve rivayette kıyamet saatinin、e, kopmayacaktır nedir demek ki kardeşlerim kıyamete yakın Ee, yapılan günahlar, yapılan bozgunculuklar hep ne yapacaktır, açıktan işlenecek ve ortaya çıkacaktır. Hatta öyle ki insan komşusunu, kardeşini ve babasını öldürecektir haberini veriyor Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Çünkü kıyamet kopmayacaktır. Kişi komşusunu, kardeşini ve babasını öldürmedikçe Kıyamet kopmayacaktır. Bu da yaşanılan fitnenin, bozgunculuğun ne derecede olduğunu bildiriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Rabbim bizlere İslam üzere yaşayıp iman üzere ölmeyi hepimizi nasip eylesin kardeşlerim. Fitne zamanlarında ayaklarımızı sabit kılanlardan eylesin inşallah. Komşuluk hakkını bilen ve ona göre amel edenlerden eylesin. Ve bu sebeple cennete giren cenneti kazananlardan eylesin inşallah. Rabbim merhametiyle cennetine girdirdiği kullanımdan eylesin. Allah'ım seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi, senin sevgine yaklaştıracak her ameli sevmeyi SubhanAllahu Alaihi Wasallam.